diyor. Elhamdülillah, ve salatu ala ve ala alihi ve sahbihi Bir kişi Hasan el Basri rahimehullah teala'ya geliyor ve diyor ki Sesi çok şey. Ses biraz olmazmış. Yukarıya ağız geliyormuş. Ses geliyor da yani burada. Pilini değiştiriyoruz. Pili alakalı oldu. Tamam. Bu kim? Barbie demedi. Sen de var mısın? Bir dakika mı ki? Benim adam bağır bir Oğlum da çalışmıyor. Eser Ne yapıyorsun? Çalıştı mı? Çalıştı gibi oldu. Zeynep mi Gel buraya. Yaramazlık yapma tamam. şey yok. hal. Bir kişi Hasan el Basri rahimullahu teala'nın yanına geliyor. <gülüyor> Ve diyor ki Ey imam La ilahe illallah diyen cennete girmeyecek mi? Bunun üzerine Hasan el Basri diyor ki Evet La ilahe illallah diyen cennete girecek. Cennetin anahtarı La ilahe illallah. Fakat her anahtarın dişleri vardır. Dolayısıyla La, sadece La ilahe illallah demek <gülüyor> yetmiyor. Bilakis demin ki zikrettiğim kişi deminki ki zikrettiğim şartlarda yerine getirmesi lazım. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Muhammedur Resulullah ne demek? Kişi Muhammedur Resulullah dediği zaman neyi gerektirir? Muhammedur Resulullah'ın manası kardeşler Muhammed Allah'ın Resulü'dür. Ve gerektirdiği şeyler şunlardır. Ta'atuhu fîmâ emr. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem neyi emrediyorsa onu yerine getirmendir. Neyi emrediyorsa ona itaat etmendir. Zira Allahu Teala buyuruyor ki وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوهُ Resul size neyi verdiyse onu alın ve neyi yasakladıysa ondan da kaçının. Başka ayette Allahu Teala buyuruyor ki: "Ati'u'llaha ve ati'ur-Rasul." Allah'a -resul. Allah ve Resul'üne itaat edin. Başka ayette Allahu Teala buyuruyor ki: "Kul in kuntum tuhibbuna'llaha fattabi'uni." De ki: "Eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun." Yani peygambere uyun ki Allah da sizi Allah da sizi sevsin. Dolayısıyla ilim ehli bu ayete imtihan ayeti diyorlar. Kim Allah'ı sevdiğini iddia ediyorsa o kişiyi bu ayetle imtihan ediyorlar. Bakıyorlar. Peygambere uyuyorsa o kişi Allah'ı sevdiğinde sadıktır. Yok peygambere uymuyorsa o kişi Allah'ı sevdiğinde sadık değildir. Bundan dolayı bu ayet imtihan ayettir. Ta'atuhu fîmâ ve veştinâb-ı ammânehâ ve zecar. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem neyi yasaklıyorsa ondan da kaçınmaktır. Ondan da kaçınmaktır. Zira Allah resul sallallahu aleyhi ve sellem hadisinde şöyle buyurur. Kullu ümmetî yedhulûnel cennâ. Ümmetimin hepsi cennete girecektir. İlla men ebe. Ancak istemeyenler hariç. Sahabe soruyor, ey Allah Resulü kim cenneti istemez ki? <gülüyor> Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, kim bana itaat ederse cenneti ister. Kim bana itaat etmezse de benim dediğimi yapmazsa da cenneti istemez. Dolayısıyla Peygamber'e itaat eden, onun yasakladıklarını, yasaklarından kaçının, cenneti ister ve cehennemi de istemez. Başka ayette, başka hadihde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, en ye'ti ''Korkuyorum ki bir insan gelecek.'' su ala eriketi kursisine sandalyesine oturup bir insan gelecek kendisine benim sünnetimden bir şey geldiği zaman beynenâ ve beynekumul Kur'an bizim ile sizin aranızda Kur'an vardır diyecek insanların geleceğinden korkuyorum diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Yani sünneti kabul etmeyeceği etmeyen insanların geleceğinden korkuyorum diyor. Ebu Davud'da geçen hadiste olduğu gibi ve bu insanlarda maalesef bu zamanda çıkmıştır. Kur'an bize yeter, sünnete ihtiyacımız yok. Yok diyen insanlar. Daha Muhammedur Resulullah neyi gerektirir? Tasdîkuhu fîmâ ahber. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem neyi haber verdiyse onu tasdik etmendir. Zira Allahu Teala onun hakkında buyuruyor ki ve ma yanıtıku anil heva. İd huwa o peygamber kendi hevasına göre konuşmuyor. Bilakis onun konuştuğu şey vahidir. Yani kendi kafasına <gülüyor> göre konuşmuyor. Allahu Teala'nın izniyle belirttiği, belirttiği vahiy ile konuşuyor peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Daha Muhammedur Resulullah dah neyi gerektirir? Ve la yu'badu'llaha illa bima şer'a Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'a nasıl ibadet ettiyse, sen de aynen öyle Allah'a ibadet etmendir. Zira din tamamlanmıştır İslam'da. El yevme ekmeltu lekum dinekum, bugün size dininizi tamamladım. Ve dini yaşama şeklinde, ibadet de ancak Allah Resulü'nün öğrettiği şekilde olur. Kim kendi kafasına göre bir ibadet şekli icat ederse, ihdas ederse o zaman o yaptığı ibadet o kişiden kabul olunacak değildir. Ve Muhammedur Resulullah'ı hakkıyla Muhammedur Resulullah'a hakkıyla iman etmiş olmaz. Zira Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki: "Men ahdese fi emrina hada ma leysa minhu fehuve redd." Kim benim sünnetimin dışında bir şey icat ederse o reddolunmuştur. O kabul olunmayacaktır. Birakız Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem başka hadisinde şöyle buyurur. فَاِنَّهُ مَنْ يَعِشْ kum فَسَيَرَ اَخْتِلٰفًا كَث۪يرًا Benden sonra yaşayacak olursanız çokça ihtilaflar ayrılık göreceksiniz. Eğer o ayrılık olduğu zaman... Aleykum bi sünneti, benim sünnetime yapışın. Ve sünneti l raşidin el-mehdiyin. Ve benden sonraki kulefai r-raşidinin sünnetine sımsıkı yapışın. Ve iyyâekum ve muhdesatil umûr. Dine sonra, sonradan çıkan, dine sonradan girdirilen şeylerden de uzak durun. Fe inne kulle muhdesetin bid'ah. Zira dine sonradan girdirilen her şey bid'attır. Ve her bidat dalalet ve sapıklıktır ve her sapıklık ateştedir buyuruyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Bilakis Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem her cuma günü hutbede Cabir ibn Abdil'in hadisinde olduğu gibi hutbede şöyle buyururdu. İnne hayral kelam kelamullah. İnne asdaqal kelam kelamullah. Kelamların, sözlerin en hay en doğrusu Allah'ın kelamıdır. Ve hayral hadiy hadiyü Muhammed metotların en hayırlısı Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin metodudur. Ve şerrel umuri muhdesatuhâ ve şeylerin en şerlisi dine sonradan sokulan şeylerdir. Ve kulle muhdesetin bid'ah her sonradan sokulan şey bid'attır buyuruyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Bidatçılar hakkında da dine sonradan sokulan şeyler hakkında da peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Kıyamet gününde insanlardan bir kısmı benim havuzumdan su içmek için gelecek. Sonra onlar kovulacaklar su içtirilmeyecekler. Peygamber diyecek ki ümmeti ummeti ümmetim ümmetim diyecek. Bunun üzerine şöyle denilecek peygamber sallallahu aleyhi ve selleme <Sessizlik> senden sonra onların dine ne soktuğunu sen bilmiyorsun diye denilecek. Yani senden sonra sen öldükten sonra onlar dine yeni şeyler soktular. Bidatlar girdirdiler. Sen onları bilmiyorsun. Onlar çok kötü şeyler yaptılar denilecek. Dolayısıyla bidatçılar kıyamet gününde havuzdan içirilmeyecek. Bundan dolayı ilim ehli Abdullah İbnü Mübareen dediği gibi bidat şeytana diğer günahlardan daha sevimlidir. Çünkü kişi günahtan tövbe edebilir. Çünkü yanlış olduğunu biliyor, hata yaptığını biliyor, dolayısıyla tövbe etme ihtiyacını duyuyor. Ancak bidattan tövbe etmez. Niye? Çünkü güzel yaptığını zannediyor. Dolayısıyla tövbe etme ihtiyacını ihtiyacını duymuyor. Dolayısıyla kardeşler bizim yapmamız gereken şeyler bizim yapmamız gereken şeyler bir amel yapmadan önce bir şöyle bir durmamız lazım. Bu amel peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu ameli yapmış mı yapmamış mı diye bir durup araştırmak lazım. Eğer peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yapmışsa nasıl yapmış Keyfiyeti nasıl diye bir daha bir araştırmak lazım. Yoksa Allah göstermesin kafamıza göre bir şey icat etmiş oluruz. Dinde olmayan bir şey yapmış oluruz ve bidata girmiş oluruz. Zira Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme üç, Allah Resulü'nün hanımlarına 3 kişi geliyor. Diyor ki peygamberin şeyinden ibadetinden soruyorlar. Sonra kendi ibadetlerini az görüyorlar. Ve diyorlar ki birisi ben hiç Hep oruç tutacağım hiçbir zaman iftar etmeyeceğim Birisi de diyor ki gece hep namaz kılacağım Hiçbir zaman yatmayacağım Öbür de diyor ki hiçbir zaman evlenmeyeceğim ibadet olarak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunu duyduğunda diyor ki Bazı insanlara ne oluyor da böyle böyle diyorlar Kim diyor ki ben Oruç tutuyorum ve iftar ediyorum Namaz kılıyorum ve yatıyorum ve evleniyorum. Kim benim sünnetimden yüz çevirirse benden değildir buyuruyor. O insanlar kendi kafasına göre bir ibadet icat ettiklerinden dolayı peygamber diyor ki bunu yapan benden benden değildir buyuruyor. Belaxis peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mescitte bir iplik görüyor. Soruyor bu iplik kimin diyor? Diyor ki falan kadının diyor. Yorulduğu zaman o ipliğe yaslanıyor öyle namaz kılıyor diyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki ben namaz kılıyorum ve istirahat ediyorum diyor. Kim benim sünnetimden yüz çevirirse benden, benden değildir buyuruyor. Bilakis sahabenin yaşantısına baktığımız zaman dine sonradan çıkılan şeylere çok şiddetli bir şekilde karşı çıkıyorlardı. İbn-i radıyallahu teala anhu'nun yanında bir kişi hapşuruyor, hapşuruyor ve diyor ki elhamdülillah... Vessalatü vesselamu ala Resulillah diyor. Bunun üzerine İbni Ömer kızıyor ve diyor ki hapşurduktan sonra biz pe Peygamberimiz bize şunu öğretti. Sadece elhamdülillah demeyi öğretti. Hapşurduktan sonra sadece elhamdülillah demeyi öğretti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize. Vessalatü vesselamu ala Resulillah demeyi öğretmedi. Sen nereden çıkardın diyor bunu. Vessalatü vesselamu ala Resulillah demeyi güzel bir şey. Ancak Hapşurduktan sonra dediğin zaman <gülüyor> dine bir şey katmış oluyorsun. Niye özellikle hapşurduktan sonra diyorsun? Öyle bir şey yok. Sadece peygamberin öğrettiği elhamdülillah demektir. Bilakis İbn Abbas radıyallahu teala anhu, Muaviye radıyallahu teala anhu ile birlikte bir gün hacca gidiyorlar. Hacca gittiğinde Muaviye radıyallahu teala anhu Kabe'nin her tarafını el sürüyor. İbn Abbas diyor ki yapma. Maaviye radıyallahu anhu diyor ki Ka'benin her tarafında hayır var diyor. Ka'benin her tarafında hayır var diyor. Bunun üzerine İbn Abbas diyor ki Allah Resul sallallahu aleyhi ve sellem sadece Hacerü'l-Esved'e el sürdü ve Ruknü'l-Yemani'ye el sürdü, sürdü. Ve şu ayeti okuyor. "Felyahzirullezine <gülüyor> yuhalifun an amrihi." Peygamberin sünnetine muhalefet edenlere fitne ile veyahut da büyük bir azap ile müjdele ayetini okuyor. Peygamberin sünnetine muhalefet edenlere onun emrine muhalefet edenlere büyük büyük bir azap ile veya fitne ile müjdele ayetini okuyor. Dolayısıyla İbn Abbas diyor ki peygamber sadece buraya el sürdü. Başkaları el sürülseydim başka taraflara da El sürül, sürülürseydi peygamberi yapardı. Yapmadığına göre sen peygamberin sünnetine muhalefet etmiş oluyorsun. Ve ayeti oku <gülüyor> Peygamberin bizi öğrettiği şekilde. Bilakis İbn-i Mesud radıyallahu teala anhu, Bir gün Kufede bir mescide uğruyor. Ve bakıyor ki insanlar <gülüyor> orada cemaatle zikir çekiyorlar. Taşlarla birlikte. İbn-i Mesud kızıyor ve diyor ki. Ya siz. Ya siz. Diyor ki peygamberin kabı kaşığı daha yeni, daha kırılmadı, daha yeni vefat etti demek istiyor. Elbiseleri daha yıpranmadı, yani daha yeni vefat etti demek istiyor. Ya siz peygamberden daha güzel bir metot getirdiniz veyahut da sapıklığın kapısını açtınız diyor. Ya siz peygamberden daha güzel bir metot getirdiniz veyahut da sapıklığın kapısını açtınız diyor. Yani peygamber böyle bir şey yapmadı ashabıyla. Ya siz peygamberden daha iyi biliyorsunuz ve hatta sapıklığa düştünüz. Dalalete düştünüz diyor İbn-i Mes'udu radıyallahu <Gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Dayı, buralar karıştı. Herkes bir şey söylüyor. Ala kulli hal kardeşler. Bidatın tehlikesini bu gibi şeylerden kısacası anlattık. Bidatlardan, bazı bidatlardan örnek verelim ki anlayasınız. Bidatın ne olup olmadığını. Bazı insanların sesli olarak zikir çekmesi. Bu sünnette yoktur. Bilakis bidattır. Bilakis sesli olarak zikir çekilmesi Allah'a çağrılması Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yasaklamıştır. Peygamber sallallahu aleyhi ve bazı sahabeler Allah'ı sesli şekilde çağırdığında Peygamber sallallahu aleyhi diyor ki irbi'u ala enfusikum fe innekum la ted'ûne asamme diyor ki içinizden söyleyin diyor çünkü siz sağır olanı çağırmıyorsunuz diyor Allahu Teala sağır değil sizi duyuyor diyor Allahu Teala size o devenizin devenizin boynundan size daha yakın diyor ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yasaklıyor sesli olarak çağrılmayı, zikir çekmeyi dolayısıyla bazı insanların sesli olarak zikir çekmesi Ha, bu bütün bunlar bidattandır. Peygamberin vasabının yapmadığı şeydir. Mira ise Ebu Hureyre teala anhu diyor ki, peygamber sallallahu aleyhi ve sellem anlattığı zaman bir de baktım diyor. Peygamberin anlatın anlatılışından dolayı insanların gözü yaşla, yaşardı, kalpleri titredi. Bir de baktım ki diyor herkesin kafası eğik şekilde diyor. Buradan ne anlaşıyor. Peygamberin ashabı böyle bu zamandaki bazı tarikatlara baktığınız zaman maalesef şeyh geldiği zaman yok cezbe, birisi bağırıyor, birisi çağırıyor, birisi zıplıyor, birisi hopluyor, birisi diyor cezbe geldi, birisi diyor şu geldi bazıları bağırarak, çağırarak dönüyor. Bütün bunlar bütün bunlar bidattandır. Peygamber ve ashabının yapmadığı şeylerdendir. Başka bir bidata baktığımız zaman şiş batırılması. Sorduğumuz zaman şiş batırma nereden çıktı? Şunu anlatıyorlar İşte birisi peygamberin kabrine gitmiş Peygamber güya elini kabirden çıkarmış O adam da o peygamberin o elini öpmüş Onun yanındaki insanlar da o şevkle birbirini şişlemeye başlamışlar Yani kendileri ikrar ediyor bu şişleme bu şeyden dolayı oldu diyorlar Yani dine sonradan çıktı diyorlar Peygamber ve ashabının yapmadığını kendilerine de ikrar ediyorlar fakat maalesef bu, bu sapıklığa düşüyorlar. Peygamber ve ashabı hiçbir zaman böyle bir şeyleri yapmamıştır. Dolayısıyla bunda hayır olsaydı, bu şeyde hayır olsaydı peygamber ve ashabı bize öğretirdi ve yaparlardı. Yapmadıklarına göre anlıyoruz ki bunda hayır yoktur. İmam Mali'nin de dediği gibi o gün sahabenin zamanında dinde olmayan şeyler bugün de dinde yoktur. Kim bir şey İmam Aleyk diyor kim bir bidat icat ederse dine sokarsa Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberliğine ihanet etmiş demiş olur diyor. Niye? Çünkü sen bir bidat icat ettiğin zaman şunu demiş olursun Muhammed bunu iki şey demiş olursun. Ya Muhammed bunu bilmiyordu ben biliyorum ben iyi yapıyorum. Veyahut da biliyordu ancak insanlara anlatmadı. Dolayısıyla peygamberliğine hiyanet etti demiş olursun. Ve haşa. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize hadiste geçtiği gibi cennete götüren bütün yolları bize belirtti. Ve cehennemden uzaklaştıran bütün yollarda bize uzaklaştırdı. Bilakis Ebu Zer radıyallahu teala anhu diyor ki peygamber sallallahu aleyhi ve sellem havada uçan kuştan dahi bize haber verdi. Bilakis peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kendisi diyor ki sizi öyle bir yolda bıraktım ki gecesi gündüz gibi bir yolda bıraktım buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Bilakis peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ebu derinde de dediği gibi bize her şeyden haber verdi. Tuvalette nasıl istinca edeceğimizi dahi bize haber verdi diyor. Sağ elimizi kullanmamamızı Üç taştan az taş kullanmamamızı, kıbleye doğru dönmemizi, dönmememizi ve kemik kemik ve tezeyi kullanmamamızı istinca ederken. Yahudilersunuz size peygamber bunu da mı öğretti? Diyor. Evet, bunu da öğretti. Kemik kullanmamamızı, sağ elimizi kullanmamamızı ve üç taştan az kullanmamamızı bizi yasa, bize bize yasakladı diyor peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Bilakis kardeşler Dediğimiz gibi din tamamlandı bundan dolayı da din, bizim din tamamlandığından dolayı ne bir şey ziyade edilip ne de bir şey noksan edilmez. Bundan dolayı da ehli kitap Yahudi ve Hristiyanlar bize bu konuda haset ediyorlar. Niye? Çünkü Yahudi ve Hristiyanlar papazlar toplanıyor diyor bugün dinden şunu çıkaracağız bu, bu asra değil şunu ziyade edeceğiz. Dini çorba haline getiriyorlar o, kendi dinlerini ama İslam'da bu yok. İslam'da diyemeyiz bugün bunu şunu çıkartacağım yani şunu icat edeceğim ziyade edeceğim bu yok İslam'da bundan dolayı Tarık İbn Şehabi'nin hadisinde olduğu gibi Yahudinin birisi Umar Radiyallahu Teala Anhu'ya geliyor Bukhari'de geçiyor diyor ki <gülüyor> Ey müminlerin emiri sizde öyle bir ayet var ki bu ayet biz Yahudilere inseydi o günü bayram ilan ederdik diyor Ömer radıyallahu anh soruyor. Hangi ayet? Diyor ki lekum Bugün size dininizi tamamladım ayeti. Çünkü büyük bir nimet. Din tamamladığı ayet. Yani bir şey ziyade etmemize biz gerek yok. Bunun üzerine Ömer radıyallahu teala anhu diyor ki Vallahi diyor o ayetin ben hangi günde indiğini ve nerede indiğini iyi biliyorum. Arafat günü, Arafat'ta indiğini Ömer radıyallahu teala anhu belirtiyor ala kulli hal kardeşler sesli zikir şiş batırmalar başka örneği verelim bazı insanların dönerek ibadet etmesi Mevlana gibi ve ona tabi olanlar gibi baktığımız zaman peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir zaman dönmemiş onun ashabı da dönmemiş dolayısıyla bu şey bu dönme ibadeti sonradan ihdas edilmiş çıkartılmış Anlıyoruz ki bu şeyin bidat olduğunu anlıyoruz. Aa Mevlana'dır, Allah'ın dostudur falan Allah'ın dostu olsaydı, dost doğru yolda olsaydı peygamberin sünnetine uyardı. Ve kendi kafasına göre de bir ibadet icat etmezdi. Bilakis peygamberin yasakladığı çalgı aletlerini çalmazdı. Çünkü onlar neyle? Bazı çalgı aletleriyle ibadet ediyorlar. Bütün bunları peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yasakladı yasaklayan haram olan bir şeyle ibadet ediyor. Bir de ibadeti de kendi kafasına göre dönerek ibadeti. Bütün bunların bidat olduğunu, sapıklık olduğunu buradan anlıyoruz. Başka bir yönden ki verecek olursa kardeşler, bazı insanların Mevlid Kandilini kutlaması, peygamberin doğum gününü kutlaması. Baktığımız zaman niye kutluyorsunuz diyoruz. Diyorlar ki peygamberi sevdiğimizden dolayı. Biz de diyoruz ki peygamberi sevdiğinizden dolayı evet güzel bir şey. Ancak bu sevgi sahabelerde var mıydı? Vardı. Tabiinde var mıydı? Var mıydı? Bilakis bizden daha fazla vardı. O sevgi olmasına rağmen sahabeler bunu niye yapmamışlar? Olmasına rağmen o sevgi niye yapmamışlar? Demek ki dinden olmadığından dolayı yapmamışlar. Peygamberimiz böyle bir şey yapmadığından dolayı yapmamışlar. Bize de gereken şey nedir? Peygamber ve ashabına ashabına uymaktır. Zira Allahu Teala diyor ki fein âmenû bimislimâ âmentum bihî fekadih tedav sahabeler hakkında diyor ki eğer onlar sizden sonraki gelenler sizin gibi yani sahabe gibi iman etmiş olursa hidayete bulurlar. Yani sahabe gibi iman etmiş olursan hidayete bulursun. Hidayeti bulursun Yok sahabe gibi iman etmiş olmazsan hidayeti Bulmasın. Allah Teala diyor ki: "Vas-sabiqun el-evvelun min el-muhacirin ve'l-ansar ve'l-lezinettebe'uuhum biihsanin anhum Muhacir ve ensardan ve onları ta takip edenler işte Allah onlardan razı olmuştur. Onlar da Allah'tan razı olmuştur. Kimi takip edenler muhacir ve ensar yani sahabe gibi düşünün. Sahabe gibi inanın sahabe gibi iman eder. Yok, onları bırakıp da kendi kafana göre bidatlar, ibadetler icat edersen o zaman o zaman bidata girmiş olursun ve hidayete hidayeti bulmuş olmazsın. Alekul hal e, muhammed Rasulullah'ın Resulullah'ın kısacası gerektirdiği şeyler bunlardır. Eee bugünlük bu kadarla iktifa ediyoruz. İnşallah haftaya dersimize devam edeceğiz. Ve sallallahu ala Sayyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. <gülüyor> Sorular var burada. Namazda rükuda iken dua ederken sadece Peygamber Efendimizin ettiği dualar mı söylememiz yoksa kendi içimizden gelerek Allah'ı e, yücelterek dualarda e, yapabilir miyiz? E, namazda rukuda. E, rükuda <gülüyor> Rükude dua edilmez. Secdede dua edilir. Rükude peygamberin öğrettiği gibi sadece Sübhane Rabbiyel Azim denilir. Ve peygamberin öğrettiği başka bir zikir var. Ee, Sübhaneke Allahümme ve bihamdik diye şu an tam olarak hatırlamıyorum. Ee, başka bir zikir var. Sadece rükude dediğim gibi Sübhane Rabbiyel Azim ve peygamberin öğrettiği başka zikir yapılır. Dua edilmez rükuda veya Kur'an okunulmaz. Dua edecekseniz secdede, secde esnasında Allah Resulü'nün dediği gibi kişi o zaman Allah'a en yakın olduğu zaman orada secdede dua eder. Veyahut da tehiyyatta yani oturduğu zaman Allah'ın mesalli okuduktan sonra kişi dua edebilir. Kendi istediği şekilde. Bu Türkçe de olabilir. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki sonra istediği duayı yapsın. <gülüyor> Dört, mesela rükuda uzun durmak istiyorsan o zaman mesela Subhan rabbil adim, Subhan rabbil adim böyle demeye devam etmez. Rükuda uzun duracaksan e, o zaman istediğin kadar durabilirsin. Özellikle gece namazlarında rükuda uzun durmak sünnettir. O zaman Subhan rabbil adimi çok cedersin. İkinci soru. Bir insan hastalanıyor veya kaza geçiriyor ve acil kana ihtiyacı var ve kan alması gerektiriyor. Kan alması caiz mi ve yine aynı şekilde kana ihtiyacı olan birine kan verilmesi caiz midir? Kan, kan verilmesi caizdir. Kan alınması da caizdir. Bilakis mustahaptır. Yani bunu Allah için yapıyorsan ecrini alırsan alırsın. Kardeşimin kana ihtiyacı var. Bilakis bazen vacip bile olur, farz bile olur. Adam ölüyorsa, kan, acil kana ihtiyacı varsa ve de sadece yanında sen varsan o zaman mecbur acil e, kan vermen e, farzdır. Çünkü kişiyi ölümden kurtarman e, senin için farzdır o zaman. E, bilakis dediğimiz gibi kan ver, ver, vermek müstahaptır, güzel bir şeydir. Müslüman kardeşine yardımcı olmandır. Kafirler içinde iyilik yaparsan Allah-u Teala bunu nehyetmiyor. Allah-u Teala diyor ki sizi bellelerinizden çıkarmayan, size kötülük yapmanıza, kötülük yapmayan kafirlere iyilik etmeniz Allah nehyetmiyor bunu. Dolayısıyla kafirlere de verilir. Ancak tabi ki Müslüman daha öyle. Kalbi durmuş bir kişiyi kalp masajı yapılabilir mi? Yapılır. Yani kişiyi kurtaracak, şifa bulacak her şey yapılabilir. Bir kişi kendi ve ailesine dua etmek için beş vakit namazında mı kunut beş vakit namazında ve herhangi birinde kunut yapabilir mi? Kunut sadece Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yaptığı şey, kendisine bir sıkıntı isabet ettiği zaman, ümmete bir sıkıntı isabet ettiği zaman Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o zaman kunut yapardı. Yok kendine ve ailene dua edeceğin de kunut değil de Bilakis dediğim gibi secdede veyahut da teşehhutte dua etmen bu sünnet olan budur. Mesela bu el kaldırmak veya kaldırmamak konusunda da ihtilaf var mı? İkisi de olabilir. İkisi de kunut normal vitrin kunutu diyor. Evet. İkisi de olabilir. Hatta kunut yapmak farz bile değil. Vitirde kunut yapmak farz bile değil. Türklerin kıldığı vitir namazı <gülüyor> namaz kılınabilir mi? Kılınabilir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öyle de kılmış. Ee, yani 3 rekat direkt arka arkaya da peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kıldığı sabittir. Nesai'de geçen hadiste olduğu gibi. Ve 2 rekat sonra selam verip 1 rekat kıldığı da sabittir. Ne Mesela o 3 rekatı kılarken 2. rekatta mesela teyatrı okuyorum mu yoksa direkt kalkıyor mu? Okuyorsun. İkinci rekatta et okuyorsun sonra kalkıyorsun sonra bunu da yaparsın. İkinci rekatta selam verip et-tahiyyatı Allah'ım sallallahu okuduktan sonra selam verip bir rekat kılıp o zaman da öyle de yapabilirsin. Bir tanesi daha diye bir şey var mı yoksa? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem genellikle bu ikinciyi yapmış yani selam verip sonra kalkıp bir rekat kılmış. Genellikle hadislerin çoğu böyle sabit. Ancak selam vermeden de sabit. En fazla ikinciyi yapmış. <gülüyor> Vitir namazı kılarken kunut duasını okumamız <gülüyor> istesek mesela ikinci rekat ne yazıyor? Tam olarak anlayamadım. <gülüyor> en son. Vitir namazı kılarken kunut duasını bu mu? Eyvah. Vitir namazını kılarken kunut duasını okumak istesek, mesela önce iki rekat kıldık, sonra e, sonra sonra bir rekat kıldık. E, bitir namazını bu şekilde kılarsak, kunut e, dua duasını bu namazın neresinde okumalıyız? Veya okumak var, var mıyız? Yani iki 2 rekat kıldınız. Sonra 1 rekat kılıyor. Bu evet. konut burada nerede okunmalı? Ve evet. Hangi yerde okunmalı? 2 rekat kıldınız. Sonra 1 rekat kıldınız. Bu konut son 1 rekatta. Rükuden sonra da okunulabilir. Yani ruku yaptın. Sonra kalktın. Dedikten sonra da konut yapabilirsin. Veya rükûden önce de konut yapabilirsin. Rükûden önce. Rukudan önce e, Sureyi, Fatih'i okuduktan sonra sonra Sureyi okuduktan sonra kunut yapabilirsin. Veya rukuya gidip rukudan döndükten sonra da kunut yapabilirsin. İkisi de caiz. Bazı evliyaların şefaat edeceği hakkında bilgiler var mıdır? Evliyalar şefaat edecekse nasıl edecekler veya bu e, bilgi ne kadar doğrudur? Şefaat edecekler, peygamberler şefaat edecekler. Hadiste olduğu gibi. Melekler şefaat edecek. Ve salih insanlar da şefaat edecek. Evliyalar da şefaat edecek inşallah. Ancak dünyada bu kişi kesin velidir. Bu kişi Allah'ın velisidir biz bunu diyemeyiz. Allah'ın dostudur kesin cennetliktir diyemeyiz. Cennetlik olanı ancak Allahü Teala bilir. Salih insansa onun salih olduğunu, cennete gireceğini ümit ederiz. İnşallah girer. Kötüyse o kişi için de korkarız. Ancak kesin olarak bu kişi cennetliktir falan kesinlikle bunu demeyiz. Ehli sünnetin inancına bu ters. Bilakis ehli sünnetin inancına göre peygamberin müjdelediği sahabeler hariç kim ve peygamberler hariç ve peygamberin müjdelediği Sahabeler hariç kimseye kesin olarak cennetlik diyemeyiz. Kimseye kesin olarak cennetlik diyemeyiz. Ve dediğimiz gibi şefaat etseler dahi bazı salih insanlar, evliyalar bu şefaati ancak Allahu Teala'dan isteriz. Ey Allahu, ey Allah'ım, Rabbim beni e, salih insanların, peygamberlerin şefaatinden mahrum mahrum etme. Ancak bir kişi öldüğü zaman benim fulanın kişinin işte fulan velinin kişinin şefaatinde mahrum etme demeyiz. Niye? Çünkü o kişinin cennetlik mi değil mi? Biz bilmiyoruz ki. Allah bilir son nefeste nasıl öldüğünü ancak allah Teala bilir. Sizin şu anki verdiğiniz bilgilerin yani buraya toplanmamızın sebebi sohbet diye e, bilir, mi, e, bilir miyiz? Yoksa ders diye mi Türkler bunu sohbet diye adlandırıyor. O yüzden sohbet diyebiliriz. Sohbet hakkında hadislerim dolayı dolayı sordum. Hangi Hani sohbet yapılan yere melekler geliyor diye geldiği galiba. Ana kulle hal. ister sohbet diye isimlendirin, ister ders diye isimlendirin. Ne is yani ister başka bir şey isimlendirin. Önemli olan burada e yani biz ders yapıyoruz. Ve <gülüyor> hadiste de geçtiği gibi Allah Teala'nın bazı melekleri var. Zikir meclislerini ararlar. Buradaki zikir nedir? Umum zikirdir. Yani Allahu Teala'yı anılan her şey zikirdir. Namaz zikirdir. Oruç zikirdir. Bütün ibadetler zikirdir. İbn Kayyim rahimehullah Teala'nın Miftah Dar's Saade isimli kitabında dediği gibi zikir iki kısımdır. Umum ve husus. Umum zikir yani Allah'ı Allah'a ibadetin hepsi zikirdir. Ders vermek zikirdir, ilim talep etmek zikirdir, namaz zikirdir, oruç zikirdir, zekat vermek zikirdir, her şey zikirdir. Bu da hadiste geçilen zikir meclislerini arıyorlar o melekler. Kasıt budur yani ilim talebi, namaz kılıyorlar, ilim talep ediyorlar veya herhangi bir ibadet yapıyorlar. Bütün bunlar e, ilim meclisidir. Bu kadar ee, sorular var mı da? Ya, Lütfen.